Recim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ve men sarala la nehhihi ve men ittaba'hu bi ihsanin ila yevmid din. Amma wa taala nasib ederse, kısmet ederse bize, bugün ezan babında kaldığımız hadisin şerhinden devam edeceğiz inşallahü taala. Evet, Ebu Hureyre radiyallahu anh, göre sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar ezan okumaktaki ve birinci safta bulunmanın faziletini bir bilselerdi ve bu işi halletmek için kura çekmekten başka bir çözüm yolda bulamazdı, bulamazlardı da mutlaka kura çekenlerdi. Namazı erken gelmeden değer ve kıymetini bilselerdi, bunun için yarış ederlerdi. Yatsı ve sabah namazının cemaatle kılmanın sevabını bir bilselerdi, sürünerek de olsa o iki e, namaz için cemaate mutlaka gelirlerdi. Heh, ya Rabbi'si. Ebu Hureyre radiyallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz için kamat getirildiğinde namaza koşarak değil ağır ağır gelin. Yetişebildiğiniz zekatları imamla kılın. Yetişemediğinizi kendiniz tamamlayın. Sizler namaza yöneldiğiniz sürece namaza sayılırsınız. Evet. Şimdi bu vaptaki İmam Ali'nin getirdiği diğer iki hadis aslında geçen hafta okuduğumuz bölümle alakalı. Daha sonraki hadis-i şerh etmekle inşallah devam edeceğiz ama. Burada Allah Resulü'nün tavsiyesi şu. اِذَا اَتَيْتُمْ اِلَا سَلَاتِ فَاَلَيْكُمْ بِسْسَكِينَ Namaza geldiğiniz zaman size düşen sükunettir diyor. Bu Alimler şunu konuşmuşlar. Demişler ki namaza gelmekten kasıt. Ezan okunmadan, nida edilmeden önceki kısım mıdır? Yoksa ezan okunduktan sonraki kısım mıdır? Kamet getirildikten sonraki kısım mıdır? Alimler, cumhur, uleman şu görüşü belirtmişler. Demişler ki ezan okunup kamet getirildikten sonra namaza gelinirken koşarak gelinmez. Sukunetle gelinir. Çünkü biz biliyoruz ki o kamet getirildikten sonra artık insan namaza durmuş gibidir. Namazda gibidir. Tekbir alınır, hemen namaza durulur. Bir rekata dahi yetişmiş olsa namaza yetişmiş sayılır. Çünkü namaza gelirken atılan her adım günahların kefaretidir inşallah. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok fazla namaza gelirken koşturarak gelmeyi, süratli gelmeyi yasaklamış. Çünkü o zaman adımlar az olur. Yani bağışlanacak günah da ona göre az olacağı için şeriat burada neyi tavsiye etmiştir? Sekinletle gelmeyi tavsiye etmiştir kardeşler. Şunu okuyacaksın ağabey. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa el Ensari mazini de denilen bu kimse babasından şöyle haber vererek Ebu Said el Hudri'nin şöyle dediğini aktarmıştır. Görüyorum ki sen kır, ha kır hayatını ve koyunları çok seviyorsun. Sahrada koyunlarının başında olduğun zaman ezanı yüksek sesle oku. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurmuştu: Ezan okuyan kimsenin sesini işiten cin ve insan, herkes kıyamet günü o kimseye şahitlik edecektir. Şimdi kardeşler bu önceki hadisle bu hadiste İslam alimlerinin istilal ettiği, İslam alimlerinin ortaya koyduğu birçok mesele var. Bunlardan bir tanesi, Cinlerden görünmeyenseler dahi insanlar insanlar gibi ezana icabet edenlerin varlığıdır. Aynı şekilde insi ve cinli bütün varlıkların biz ezan okuduğumuzda ezana icabet edişleri arkamızda saf tutuşlar ki geçen hafta bundan kısaca bahsetmiştim. Eğer kişi ezan okur, kamet getirir ve sahrada çölde namaza durarsa arkasında binlerce melek ne yapardı? Allah'ın izniyle saf tutardı. Bu bapta e, İbn-i Abdülberrahim'in bu hadisin zahirinde e, az önce söylediğim gibi namaza gelme noktasında seleften naklettiği bir ihtilaf var. O ihtilafta şöyle söylüyor. Cumhur alimlerinin tamamı fakihlerden bir cemaat İbnül Kasım'dan şunun işittiklerini rivayet etmişler diyor. İmam Mali'ye namaza gelirken seri bir şekilde gelmenin kamet getirildikten sonra hükmü sorulduğunda dedi ki ben bunda bir beis görmüyorum. Ta ki bu e, yani yavaş yavaş gelmesinde kişinin ben bir beis görmüyorum. Ta ki namazı kaybetmeyecek şekilde. Yani şimdi eğer mesle çok uzun bir zaman varsa ister istemez şimdi yavaş gideyim diye de insan eğer bu konuda tesahül kolaylık gösterirse namazı da kaçırabilir. Ama baktınız ki zanlı galibinize göre namaza yetişmenize imkan var. Yani son rekat dahi olmuş olsa imkan var. Adamlar yeni başlamışlar namaza veya ikinci rekattalar. Attık galib uzanla ne yapacağız? İslam'da birçok meseleden galib uzanla hükümler bina edildiği için bize düşen nedir? Bu noktada eğer galib uzanlamıza göre yetişme imkanımız varsa namaza ağır bir şekilde gitmektir. Burada yani bu burada hadislerin yeri değişik olabilir büyük ihtimal ondan kaynaklanıyor. Burada bir hadis daha var İmam Mali'nin naklettiği. Ben onu okuyacağım inşallah. Malik Mevla Ebubekir'den Ebubekir'in mevlasından o da Ebu Salih'ten o da Buhureyre radıyallahu anhu'dan şu hadisi nakletmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diyor: "Beyne ma raculun yamshi bi tariqin ila vada'a ghusnü şevka ala't tarike fe'aharahu feşekarallahu lehu feğafara lehu." Eğer bir adam yolda giderken bir diken görse, yol üzerindeki onu kaldırır, kenara koyarsa, insanlardan bu yzı giderirse Allah ona şükreder, Allah onun günahlarını bağışlar. Allah ona teşekkür eder yani kastı bu Allah teşekkür eder ve bu teşekkürü karşılığında günahlarını başlar. Vakal <gülüyor> devamında da dedi ki şu ada hamsetun şehitler beş tanedir. Almuta almut matun yani bu taun hastalığı var bulaşıcı hastalık o hastalığa bulaşan insanlar. Valmutun bu karın ağrısından ölen insanlar. Karın ağrısı o kadar bazen şiddetlenebilir ki insanı öldürebilir. Valgarak E, boğularak ölmek yani bir insan denizde yüzüyorken veya gemiyle gidiyorken geminin batması sonucunda boğulması boğularak ölmek vasayibul hadmi e, hadim evlerin yıkılması deprem yani depremle beraber e, binaların yıkılıp o göçüğün altında insanın yok olması va şehidu fi sebillah bir de Allah yolunda cihad eden e, şehittir diye burada bu babta nakletmiş ardına şu rivayeti getirmiş la ya'lemun nasu filnide ve's safil avvel Eğer insanlar bilseler ki ezanda ve birinci safta ne kadar büyük fazilet var. Sumalen mecidu illa en yestahimu <gülüyor> alayhi lestahamu bilseler oradaki faziletin ne olduğunu o zaman kendi aralarına kura çekerlerdi ezan okumak için ve birinci safta durmak için. Welau fi tehciril lestabaku ileyhi welau yalemun ma fil utmati ve suhaila tawhuma ve eğer sabah vakti yatsı namazında da ecrinin ne kadar çok olduğunu bilselerdi yüzleri üstte sürünerek dahi olsa namaza gelirlerdi. Şimdi burada tabii şöyle bir soru akla gelebilir. Yani İmam Malik neden bu hadisleri bu bapta nakletmiş? Şehitle alakalı, diğer şeyle alakalı. Çünkü burada namaza gelirkenki yoldaki durumla alakalı kısımlar var. E i̇nsan namaza gelirken mesela sekinetle geldiği takdirde bu tarz sıkıntılar yolda bulabilir. Mesela diken vesaire gibi. Nasıl namaz kılması cemaatle bir ecirse burada yapabileceği öyle bir amel de ona ecir kazandıracağı için bu bapta bu hadisleri de getirmiş. Tabi İbni Abdülber önce işe hadisin senedindeki adamlar zikretmekle başlamış. Mevla Ebu Bekir yani Ebu Bekir'in kölesi. Onun adı diyor Abdurrahman İbni Abdu, El Harif İbni Hişam El Mahzumi'dir. Medine'nin sıka güvenilir ravilerindendir. Hadisi sabit kabul edilmiştir. Onun hadisi hakkında kimse konuşmamıştır. İmamlardan bir cemaat ondan hadis nakletmiş. Adaletinde ve emniyetinde kimse şüphe etmemiştir diyor bu şahsın hatta diyor Abdullah İbn Ahmed İbn Hanbel Ahmed İbn Hanbel'in oğlu Abdullah dedi ki Saeltu ebi an e, mevla Ebu Bekir Ebubekir'in kölesi hakkında babama sordum diyor fakales katun o da bana dedi ki o güvenilir sadık bir ravidir. İbn Abdelber Malik'ten bu şahsın kendisinden Malik'in e, Mali'in Muvatta'da 13 tane hadis naklettiğini bunlardan bir tanesinin mürsel hadis olduğunu diğer 3 tanesi hadisinde eee muttasıl olduğunu, senedinin kesik olmadığını ve bununla beraber toplamda o 13 tane 5 tane de diğer hadis rivayetiyle beraber toplamda 13 tane hadis rivayet ettiğini muvatta belirtmiş. Burada diyor İbn Abdülber muvatta şerh ederken nakledilen hadislerden bir tanesinde şu diyor e, fıkıh vardır, şu anlayış vardır yoldan eza verici dikenleri bu tarz şeyleri kaldırmak yolda yürürken giderken Ee, insanın iyi amellerinden, hayırlı amellerinden biridir. Amel defterine hayır olarak yazılır. Bu günahları bağışlatır. Günahları bağışlatır ve kişi ecir kazandırır. Ama da, daha önce de defalarla söylediğim gibi günahların bağışlanması küçük günahlar içindir. Hiçbir yapılan güzel iyilik, hiçbir yapılan güzel iyilik, e, hiçbir zaman büyük günahı affettirmez. Daha önce selefin mezhebini bu konuda size aktarmıştık. Bununla alakalı olarak diğer rivayette, Ee, o dikenin yerden kaldırılmasıyla beraber Allah'ın günahlarını bağışlayacağı vardı. Nitekim de bir Hasan başka bir hadiste el-i'man-ı bide ve sebe'u neşube demişti. İman yetmiş küsür derecedir. Ednâhe onun âlâhe la ilâhe illallah en yücesi la ilahillallah kelimesidir. En küçüğü, en aşağı olan da e, eza verici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. İmâtatul eza'nit tarık diye Allah Resulü Allah'ın peygamberini atmıştı Belirtmişti. İbn-i Abdülber diyor, bu diyor, bahsedilen hadisler şu ayete muvafıktır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki, فَمَنْ yamal miskal ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَىٰ Kim zerre miskal, iyilik yaparsa onun karşılığını görecektir diyor. Diğer hadis okuyorum ya. Hangisi? Şunu <gülüyor> okuyayım. <gülüyor> Onu da inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a nüayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ezan okunurken şeytan yerlene yerlene ezanı duyamayacağı yere kadar kaçar. Ezan bitince geri gelir. Kamet getirmeye başlanınca tekrar kaçar. Kamet bitince tekrar geri döner. Namaz kılan kimse ile kalbi arasına girer ve falan şeyi hatırla, filan şeyi hatırla diyerek ona kişinin aklına gelmeyecek şeyleri hatırlatır. Ve kişi böylece kaç cekat kıldığını unutur ve şaşırır, kalır. Bu hadiste aslında birçoğumuzun hani yaşarken hayatımızda gördüğü bir sıkıntıya bahsediyor. O da hadisin son lafızında söylediği namazdayken bir şeytanın gelip insana vesvese verip şunu hatırla bunu hatırla diye tekrarlarla bir şeyleri, dünyevi bir şeyleri hatırlatması ve hangi rekatta olduğunu unutturmasıdır. Bu şeytan özel bir ismi vardır. Allah Resulü'nün hadislerde söylediği e, Hınzem denen e, ha, denen şeytan e, bu bize namazın rekatını unutturmakla görevli bir şeytandır. Tabi bu imtihandır. Hani görevli derken sanki Allah burada haşa bize zulmediyor gibi algı yaşanmasın. Bu imtihanın bir gerekliliğidir. İnsan eğer takvadan ve hayırdan uzak kalırsa şeytanın yakınlaşması ve bu şeytanın vesvesesiyle beraber hangi rekatta olduğunu unutabilir. Dolayısıyla bu birçok sahabenin tabiinin de başına gelmiştir. Özellikle yoğun olduğumuz, kafamızın dolu, meşgul olduğu zamanlarda da aynı sıkıntılar bizim için de olabilir. Söz konusu olabilir. Hangi rekatta olduğumuzu unuturuz. O zaman ne yapmak gerekir? Hadislerde belirttiği gibi galibuzanla bina ederek hangi rekatta olduğumuzu hatırlayarak onun üzerine namazımıza devam etmektir. Mesela eğer unutursak hangi rekatta olduğumuzu, eğer aklımızdan çıkarsa Bu anda namaz içerisinde süratli bir muhakeme yapmak zorundayız. Eğer ikinci rekatta olduğumuz zanlı varsa bizde düşündükten sonra tabii insan şüphe eder iki şey arasında. Ya ikide ya üçte şüphe edeceği bu. Galibuz zan hangisinde kuvvetliyse ona hükmü bina ederekten namazına bu şekilde devam eder. Bu da e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve Allah subhanahu ve teala'nın birçok yerde birçok kere e, hükmü galibuz zanla bina ettiğin en açık delilleridir. Birçok yerde ve birçok meselede hükmü galibuz zanna bina ettiğin delildir. Mesela ikrah meselesi de bunun gibidir. Daha önce de söyledim. İkrahta da önemli olan, esas olan şey galibuz zandır. Yani zannı galibimize göre tehdit eden kimse, tehdit ettiği şeyi bize yapmaya kadirse ve galibuz zannımıza göre yapacaksa o zaman bizim için ikrah söz konusu olmuştur. Ve biz buna hükmü bina ederekten kendimize ikrahı geçerli kabul edip Allah göstermesin şirk söz, şirk e, küfür olan bir sözü ne yapabiliriz? Canımızı kurtarmak adına söyleyebiliriz. Bu hadiste de dediğim gibi Allah Resulü galibuz zanına bina etmeyi emretmiş. Çünkü şeriatta birçok mesele, şeriatta birçok şey galibuz zanının üzerine bina edilmesiyle ne yapılmaktadır kardeşler? Hüküm olarak beyan edilmektedir. Tabi hadiste başka bir delil olan taraf, fıkıh edilen taraf e, ezanın şeytanı kovmak, kaçırmak noktasında faydasıdır özellikle ruh yaparken, özellikle tedavi ederken hastayı, özellikle şeytanın bazı ezanlarına mesela maruz kalırsak, bize burada faydalı olan şeyin, şeytanı kaçırmak noktasında ezan olduğunun açık bir delili vardır. Çünkü şeytan yerlene yerlene kaçar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Özellikle mesela sabah namazına nida edildiği zaman sabah ezanı okunduğu zaman köpeklerin çok şiddetli bir şekilde mesela bağırtıları duyulabilir. Bunun sebebi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ahmet bin Habbel'in Müsnedinde rivayet edilen El-Cannu-Felâfet-u evet. Asnâfin hadisi işaret etmekte. Cinler üç sınıftır diyor. El-Kilâbu köpekler, vel-Hayyâd, akrepler, yılanlar, bu tarz haşeratlar ve üçüncüsü de gavvâs yani suda dalgıç olan, suya dalan cinler olmak üzere cinler üç sınıfa ayrılmaktadır. E, köpeklerin büyük bir kısmı zaten e, cin ve şeytanlardır. O yüzden Allah Resulü başka sahibi hadiste kelb-ül esvetü şeytan diyor siyah köpek o şeytandır diyor hadis-i şerifte. Zaten hiçbir alacası yoksa vücudun hiçbir bölgesinde hiçbir renk eğer görülmemişse o köpek şeytandır. Ondan öldürülme emri verilmiştir şeriatta. Yani böyle bir köpek görüldüğü zaman hiçbir alacası yoksa öldürülür. Türklerin de ırkçılıkları sebebiyle siyah köpeklerini Arap adını taktığı da buradan anlaşılmış olur inşallah. Çünkü sahabeden gelen rivayetlerde Medine'de hiçbir köpeğin yaşatılmasına sahabenin izin vermediği ve sahabenin bütün köpekleri öldürüldüğü açık bir şekilde rivayet edilmiştir kardeşler. O yüzden cinlerin bir kısmı köpek olduğu için, yani e, cinlerin büyük bir kısmı köpek olduğu için, sabah namazına nida edildiğinde bu hadiste naklettiği yerlenerek kaçma hadisesi şeytanın gerçekleşmiş olur ve şeytan ezanın şiddetinden, ezanın, e, ezandan gördüğü tesirden dolayı kaçar. Bu ezanın şeytanın kaçırılması noktasındaki faziletini açıkça gösteren rivayetlerden biridir. Evet, diğer hadise geçelim. Sehbi Sad Es Sadi radiyallahu anh'dan rivayete göre şöyle demiştir. İki vakitte göklerin kapısı açılır ve pek az kimse dışında dua edenlerin duası kabul olunur. Bir, ezan okunurken iki, Allah'ın dininin yeryüzünü hakim kılma yolunda savaşırken Burada e, duanın kabulü için vakitler anlatılıyor. Tabi şeriatta Duanın kabulü için sadece bu hadis yok. Duanın kabulü başka nerede söz konusudur? Gecenin üçte birlik vaktinde Allah yeryüzüne indiği zaman o zaman der yok mu benden isteyen vereyim, yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu hidayet isteyen ona hidayet vereyim. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Taala o saatte dualara karşılık verir, o saatte duaları kabul eder. Bu bir tanesidir. Bir tanesi gene hadiste Allah Resulü'nden nakledilen, rivayet olunan ve belirtildiği üzere Bir tanesi de farz namazlarının hemen ardıdır. Diğer iki bölge de bu hadiste zikrettiği yerdir. Birincisi Allah yolunda savaşırken yani artık çatışma maareke başlamış, kıtel başlamış, kafirle karşılaşılmış. O zaman Allah subhanahu wa bir yakınlık söz konusudur. Çünkü gene Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah savaşırken safın önünde giden mücahide tebessüm eder. Allah savaşıyorken safın önünde giden Düşmanla karşılaşma noktasında safın önünde giden mücahide tebessüm eder. Bu anlar kulun Allah'a yakın olduğu anlardır. Ve bu anlarda Allah Azze ve Celle Subhane ve Teala kula icabet eder. Aynı şekilde ezan okunurken de böyledir. O yüzden ezanla kamet arasında dua etmek salihlerin sünnetindendir. Sahabe tabi'nin etbaat tabi'nin özellikle yapmışlardır bunu. Duanın kabul olduğu vakit olduğu için Allah Resulü ezanla kamet arasında namaz kılmıştır mesela. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ezanla namaz arasında iki rekat nafile Namaz kılmıştır. Çünkü ezan okunduğu andan itibaren, kamete kadar var olan sürede gene Allah subhanehu ve teala duaları kabul ettiği saatlerden bir tanesidir. Bunlar tabi o anlarda yapılan duaların mutlak olarak kabul edilmesi demek olmayabilir. Ama Allah bize böyle Resulüyle veya kendisi farklı ayet-i kerimelerde belirterek hangi anlarda rahmetinin kullara yakın olduğunu, hangi anlarda duaları kabul edeceğini belirterekten bizi Allah Azze ve Celle subhanahu ve teala hayra yönlendirilmiştir. O yüzden akıl sahibi Müslümanların da ne yapmaması lazım? Bu hayırlardan, bu rahmetten uzak durmaması lazım. O değil, onlar rivayet de. Şu hadise, şu hadise. Malik radiyallahu anh'dan rivayete göre şöyle, şöyle rivayet edilmiştir. Müezzin Ömer'in yanına gelerek onu sabah namazına çağıracaktı ve onu uyur halde bulunca namaz uykudan hayırlıdır dedi. Ömer de müezzine bunu sabah namazının ezanına ilave etmesini emretti. Evet. Tabi bu geçen hafta anlattığımız konuyla alakalı olan rivayet kardeşler. O konuda bir ihtilaf olduğunu söylemiştim. <gülüyor> ezanın içerisinde mi söylenir yoksa ezan bittikten sonra, ezanın sonunda insanlara bir şey hatırlatmak için mi söylenir? Bu konuda alimler ihtilaf etmişlerdi. İhtilaf sebebi de bu. Ömer'in bunu ezana eklettiği bu rivayeti. Tabii burada şu yanlış anlaşılmaya sebep olmasın. Özellikle mesela Şiiler bu tarz hadisleri görünce sahabeye saldırıyorlar. Zaten tekfir ettikleri için, kafir dedikleri için, farklı ithamlarda bulundukları için. Ömer radıyallahu anhu burada kendi kafasından eklettiremez. Özellikle sahabenin bu tarz yaptırımlarıyla alakalı usulcülerin koyduğu bir kaydı var kardeşler. Gerek bir ceza belirlerken Gerek bir mükafat belirlerken bir sahabenin söylediği, emrettiği ve yaptığı şey aslında peygamberin emrettiği şeyler. Neden? Sahabe kendi nefsinden herhangi bir cezanın belirlenmesi veya ödülün mükafatın belirlenmesinin teşri olacağını bildiğinden dolayı ki bu teşri olur. Nedir? Haram, helal belirlemektir. Bu da küfürdür. Bunda şek şüphe yoktur. Böyle bir fiile kalkmaları ve kendi nefislerinden böyle bir şey yapmaları mümkün değildir. Mesela bunun başka bir örneği, sadece Ömer'le alakalı değildir bu. Başka bir örneği hangisidir? Cündep radıyallahu anh'un söylediği, ondan rivayet edilen rivayetlerdir. Sihirbazın öldürülmesiyle alakalı. Mesela o kalkmıştır, öldürmüştür sihirbazı. Veyahut da işte Said İbn-i demiştir ki, Kim bir muskayı yok ederse köle azat etmiş kadar sevap kazanmıştır demiştir mesela. Buna benzer rivayetlerin hepsi mursal hadis hükümündedir. Ne demekti mursal hadis? Daha önce anlatmıştım defalarla. Bu kitapta da çok irsal olduğunu söylemiştik. Bu yüzden mukaddemede uzun uzun mursal hadisinin ne olduğunu anlatmıştık. E, tabinin veya sahabenin yaptığı bir şeyi isnat belirtmeden e, bize nakletmesiydi. Isnat belirtmeden bize nakletmesiydi. Muhakkak ki Said İbn-i Cüber biliyor ki bir bu muska tarzı, işte buna benzer şirk olan aletleri yok etmek, buna benzer şeyler köle azat etmek ecrini hasıl kılıyorsa ki bu gaybî bir meseledir. Bunun için vahiy gerekir. Bunu muhakkak peygamberden, o bir sahabeden, o da bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuştur. Ama sebebin ne olduğu bilinmemekle beraber, sebebin ne olduğu bilinmemekte beraber ya unutmuştur ya da zikretmeye gerek görmemiştir. Oradakiler onun e, eminliğine, güvenilirliğine itimat ettiği için bu şekilde söylemiştir. O yüzden Ömer'in yaptığı buradaki uygulama da kendi kafasından değil, kendi kafasından değil bu sünnetten cahil olan sahabe öğretmesidir arkadaşlar. Yani o yüzden e, rivayetleri okurken fıkh etmek, anlamak için şerhler okumak, buna dair yazılan şerhlerden faydalanmak gerekmektedir ki, Bugün özellikle mesela asrımızda selefilik diye ortaya atılan bir şey var. Hadis oku, hadisten ne anlıyorsan o selefin mezhebidir gibi bir bidat var. Öyle bir mezheb olamaz çünkü insan bakın bunu eğer o yanlış bilgiler doğrultusunda okursa sanki Ömer dine ekleme yapmış gibi bir algıya sebep olabilir. Ki özellikle hadis konusunda mesela recim ayetinin hakkında da Bukhari'nin yaptığı bir rivayet var Ömer'den. Eğer insanlar demeseydi Ömer dine ziyade yaptı ben diyor recim ayetini yazardım diyor. Mesela bu rivayet ve benzer rivayetleri alarak da ne yapıyorlar? Saldırıyorlar. Ee, Ömer radıyallahu anh ve hadis yazan muhaddislere saldırıyorlar. Dediğim gibi bu tarz eğer şüpheler gelirse, hadisler şerleriyle beraber okunmazsa bu sefer sahabe hakkında Allah göstermesi çok tehlikeli, çok şüpheli neticeler çıkartabilir. Her birinin uygun bir tevhili var, uygun bir yorumu var. Bizde eksik olan vakaya dair bilgisi var. O bilgilerin cemedilerek, toparlanarak hadislerin yorumlanması gerekir ki anlaşılsın. Dediğim gibi Ömer burada haşa kafasından bir ziyade de bulunmamıştır. Ömer radıyallahu anh bu yaptığı zaten sahih hadislerde sabit olan peygamberin, Bilal'in, Abdullah ibni Ebu, Ümmü Mektum gibi büyük sahabelerin yaptığı uygulamadır. Sadece bu ezanı okuyan adam unuttuğu için, ezanı okuyan adam öyle geldiği için Ömer'in yanına sabah namazını uyandırmak için onu unuttun bak şöyle bir ziyade yapman gerekir diye de ona öğretmiştir. Allah en doğrusunu bilendir. Diğer rivayetimizi okuyalım inşallah. Nafi R.A'nın rivayete göre Abdullah İbni Ömer Baki'deydi. Namaz için kamet getirildiğini işitince hızlıca mescide gitti. Evet. Bu bu bapta ee, namaza gelmenin, hani hızlı bir şekilde namaza gelmeyle alakalı olduğu için bu rivayeti almış. Abdullah İbni Ömer kameti işitince hızlıca gitti. Yani hangi ihtilafa işaret ediyor? Az önce söylediğim. Yani galibuz zannımıza göre eğer namaza yetişemeyeceksek orada hızlı davranabiliriz yani sen burada evindesin nasıl olsa Resulullah demiş namaza nasıl gelirsen işte sekinetle gel fark etmez yeter ki hani ulaş e ben buna dayanarak namazı kaçırma pahasına yavaş gidebilir miyim olmaz dediğimiz gibi eğer zannı galibimize göre dördüncü rekat dahi olsa yetişme ihtimalimiz varsa koşturmanın anlamı yok ama yok galibus zannımıza göre gittiğimizde eğer yetişemeyeceksek orada ne yapmak gerekir e yetişemeyeceksek hızlı davranmak gerekmektedir kardeşler O babı, da, o hadisi de alalım, öyle bitirelim inşallah. Nafi radiyallahu anh'tan rivayete göre, Abdullah İbni Ömer, rüzgarlı ve soğuk bir gecede ezan okuyarak namazlarınızı evlerinizde ve bulunduğunuz yerlerde kılın diye mida etti. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müezzine soğuk ve yağmurlu gecelerde namazlarınızı bulunduğunuz yerlerde ve evlerinizde kılınız diye emrederdi dedi. Evet. Bu hadisin şerhinde Abdullah şey İbn Abdilber biraz şeye değinmiş hadis alakalı olduğu için yağmurlu günlerde şiddetli yağmurun ve yolculuğun seferin olduğu günlerde namazı ertelemenin cemetmenin cevazı ile alakalı biraz yorumlamış ama İmam Malik bunun için koymamış bu şeye siz söyleyin adını bu baba bu açıdan istidlal ederek koymamış istidlal ettiği ve bab başlığına koyduğu şey Seferde de olsa, hazırda da olsa kesinlikle e ezan okumanın, nida getirmenin, namaz için ezan okumanın gerekliliği babında getirmiş. Tabi ister istemez açmış kendisi de burada. Yani İbn-i de biraz meseleyi açmış. Biliyorsunuz bu İslam alimler arasında ihtilaflı meselelerden bir tanesidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yağmur yağmaz sebebiyle ki o dönemde Medine'nin vakasını az çok biliyorsunuz. Medine her ne kadar küçük de olsa şehrin uzak kısımlarına doğru evler de vardı. Yağmur sebebiyle, şiddetli yağmurlar sebebiyle insanların gelmesi biraz eza olabilirdi. Çok şiddetli ıslansalardı ki o dönemde mescidin üstü de açıktı zaten. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara bir ruhsat tanıyarak Aleyhisselatü Vesselam evde namaz kılmalarını emretti. Bir ruhsat tanıyarak evde namaz kılmalarını ama ne şartıyla? Ezan okumak şartıyla beraber. O yüzden bu baba getirdi koydu İmam Malik rahimehullah. Eee tabii bu babta başka rivayetler de Nafi'den onu da Abdullah bin Ömer'den getirdi. bir gece işte hiçbir şey yok bir gece yağmur sebebiyle sahabeler namaza gelemediğinde o gece e, Abdullah bin Ömer ezan okudu. Bu hadis söyledi diyor ve abdestsiz ezan okudu diye rivayetlerde naklediyor İbn Abdülber burada. Burada tabi abdestin de ezan okumak için şart olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü ezan bir ilandır, ibadet değildir, namaz gibi, oruç gibi. Namazda mesela abdest şartı vardır ama oruçta mesela yoktur. Bazı ibadetler vardır, onlarda temizlik şarttır. Ezan da abdestin ve temizliğinin şart olduğu ibadetlerden değildir. Alimler şeyde icma etmiştirler, e, abdestli bir şekilde namaz okumanın müstahap oluşu, güzel oluşuyla alakalı konuda icma etmişlerdir. Ama vacip olduğunu, olmazsa olmaz olduğunu, o şartın yok olmasıyla beraber amelinde yok olacağı gibi bir mezhebe yapmamışlardır kardeşler. Ortaya koymamışlardır. Burada kalalım inşallah. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verirsin. Sözlerin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahir-i davanin rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illan testafurke ve tuğbu ilek.